127. İbn Cüreyci Mekki. Abdülmelik hadis alimidir. İslamda ilk kitap yazandır. 150. Miladi 767'de vefat etti. 128. İbn Haceri Mekki. Ahmet bin Muhammed Şihabüddin Heytemi, Mekke-i mükerreme alimiydi. 899. Miladi 1494'te tevellüt, 974 Miladi 1566'da vefat etti. Şafiî mezhebinde derin alimiydi. Yalnız fıkıh üzerinde 70 kitap yazmıştır. Dört cilt Minhac Şerhi Şafiî mezhebinin en kıymetli kitabıdır. Esab-ı Kiram için yazdığı Tahirul Cenan lisan ve Savai ki Muhrika, kitapları birer şaheserdir. Hayratül Hisan fi menakibil İmamı Ebî hanifetün tün-Nûmân kitabı İmam-ı Azam'ın üstünlüğünü gösteren çok kıymetli bir vesikadır. Büyük günahları bildiren Zevacir kitabı ile İmam-ı Nevevî'nin Şâfiî fıkhındaki Minhac kitabına yaptığı Tuhfetül Muhtaç ismindeki şerhi pek kıymetlidir. Fetva kitapları ve daha nice eserleri vardır. Rahimehullahü Teala. 129. İbni Haldun büyük tarihçidir. Dedesi Haldun Hadremutludur. Kendi adı Abdurrahman bin Muhammed Hadremidir. Dedeleri Endülüs'te yerleşmişti. 732, miladi 1332'de Tunus'ta tevellüt etti. 755'te, Fas Sultanı Ebu İnan'ın başkâtibi oldu. Çocuklarını Cezayir'e gönderip, kendisi 764'te Gırnataya gitti. Sultan İbn Ahmer, hususi gemi göndererek, çoluk çocuğu Cezayir'den Gırnataya getirildi. Birçok yerlerde, Sultanlara katiplik, vezirlik edip 780'de ders vermeye başladı. 784'te İskenderiye'ye, sonra Kahire'ye gidip Câmi'ül Eser'de ders verdi. Mısır'da Maliki kadesi oldu. Şam'da Timurhan'dan çok saygı ve yardım gördü. 789'da harcetti. 808, Miladi 1406'da vefat etti. Rahimehullah Teala. 7 büyük cilt tarihinden başka eserleri ve şiirleri de vardır. Tarihi Türkçeye ve Avrupa dillerine tercüme edilmiş ve basılmıştır. 130 İbn Hazm Ali bin Ahmed bin Said bin Hazm Endülüs'ün büyük alimlerinden idi. Devletin veziriydi. Ciddi Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'in azatlısıydı. 384 Miladi 994'te Kurtuba'da tevellüt, 456 Miladi 1064'te vefat etti. Kelam, fıkıh alimi, tabip, şair ve felsefof idi. Her fende çok kitabı vardır. Kitabü'l-İmamet ve'l-Hilafe, Fi Siyerü'l-Hulefa kitabı kıymetlidir. Ne yazık ki felsefeye dalarak ayet-i kerime ve hadisi şeriflere kendi aklına göre mana vermiş, ehli sünnetten ayrılmış sapıtmıştır. Selefi salihinin kemalini kavrayamamış, din büyüklerine saygısızlık göstermiştir. Bu sebeple memleketinden sürülerek çölde vefat etmiştir. 131. İbnü Hümam Kemalettin Muhammed bin Abdülvahit Sivasi Hanefi fıkıh alimlerindendir. Tahrirü'l-Usul kitabı ve Fethul Kadir ismindeki Hidaye şerhi meşhurdur. Birkaç cilt olup Hindistan'da, Mısır'da, İstanbul'da basılmıştır. 790 miladi 1388'de tevellüt, 861 miladi 1457'de vefat etti. 132 İbn-i Hillikan Şemsettin Ahmet bin Muhammed bin İbrahim, İrbil'de 608'de tevellüt etti. Bermek oğullarındandır. Büyük alim ve meşhur tarihçidir. Halep'te, Mısır'da ders verdi. 651'de Şam'da Kadül Kudat, temyiz reisi oldu. 660'da Mısır'a gitti. 676'da tekrar Şam'da Kadul Kudat oldu. 681 Miladi 1282'de Şam'da vefat etti. Vefiatül Ayan tarih kitabı çok kıymetli olup şerhleri, ilaveleri ve çeşitli dillere tercümeleri yapılmıştır. Şafii idi. Rahimehullahü Teala. 133. İbn Melek Abdüllatif bin Abdülaziz Hanefi fıkıh alimidir. İzmir Tire'de ders verirdi. İbnü's Saati'nin Mecmuul Bahrein kitabını ve Nesefî'nin Menar kitabını ve Vikaye'yi ve Meşârikü'n Envarı şerh etmiştir. 801 Miladi 1399'da Anadolu'da Tire'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. 134. i̇bn Münzir Ebu Bekr Muhammed bin İbrahim, babası gibi nişapur alimlerindendir. Şâfî mezhebindeydi. 318. M. 930 yılında, Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Çok kitap yazdı. Rahimehullahü Teâlâ. 135. İbn-i Zeynelabidin Zeynel Abidin bin İbrahim, Hanefi fıkıh alimlerindendir. 926'da tevellüt, 970 miladi 1562'de vefat etti. Fıkıh'ta Eşbah kitabı çok kıymetlidir. Çeşitli şerhleri vardır. Bahrur Raik fi şerhi Kenzit Dakaiq, Zeyniye risaleleri ve fetvaları meşhurdur. Çeşitli şerhleri vardır. Ömer bin İbrahim İbni Nüceym, Zeynel Abidin İbni Nüceym'in kardeşi ve talebesidir. Bin beşte vefat etti. Mısır'da büyük kardeşinin yanındadır. rahimehullahü Teala Nehrül Faik, fi şerhi i kenzid kitabı çok kıymetlidir. 136 İbni saat Muhammed bin saat Basralı'dır. Vâkıdînin kâtibiydi. 230. miladi 845'te vefat etti. tabakat Sahabe kitabı 15 cilttir. Sonra bunu kısaltmıştır. 137. i̇bn Semmak Ebu'l-Abbas Muhammed bin Subh, nasihat ve vaazlarıyla meşhurdur. harun Reşid, kendisini çok sayardı. 183. Miladi 799'da Kûfe'de vefat etti. 138 İbn Ziyad. Ubeydullah bin Ziyad bin Ebu Süfyan bin Hatt'tır. Hz. Muaviye 53 yılında Ziyad bin Ebu Süfyan vefat edince bunun oğlu Ubeydullah'ı Horasan valisi yaptı. Ubeydullah o zaman 25 yaşındaydı. 54 senesinde bunu kumandan yaptı. Ceyhun nehrini develerle geçip Buhara'yı aldı. 55'te Basra valisi oldu. 58'de hariciler Basra'da isyan edince bunları perişan etti. Yezit zamanında Küfe valisi oldu. Kerbela vakasına sebep oldu. Yezid'in vefatında Irak'ta halife olmak istedi. Halk kabul etmedi. Şam'a kaçtı. Mervan Abdullah bin Zübeyr'e biat etmek istiyordu. Mervan'ın zihnini çeldi. Mervan'ın ve oğlu Abdülmelik'in zamanlarında Şam'da kumandan idi. Küfe'deki isyanı bastırdı. 67'de asi'ler Küfe'de tekrar toplanıp Muhtar bunlara reis olup İbrahim ibni Üçtür kumandasında ordu kurup Şamlıları mağlup etti ve İbni Ziyad'ı öldürdü. Abdullah bin Zübeyr kardeşi Mus'ab bin Zübeyr'i Basra valisi yaptı. Basralılar Küfelilerle harp edip galip geldi. 67'deki bu savaşta Muhtar öldürüldü. 139. İbrahim Halit. İbrahim bin Halit için Ebu Sevr maddesine müracaat buyrula. 140. İkrime, Ebu Cehlin oğludur. Önce, İslam'ın büyük düşmanıydı. Mekke'nin fetih günü, öldürülmesi emir buyrulan altı kişiden biriydi. O gün Mekke'den kaçıp, gemiye bindi. Yolda şiddetli fırtına oldu. Batmak üzereyken, kurtulursa, Resulullah'ın ayaklarına kapanmayı adadı. Fırtına durdu. Yemen'e çıkınca, Müslüman oldu. Daha önce iman etmiş olan, amcasının kızı zevcesiyle Medine'ye geldi. Af buyuruldu. İslam'a çok hizmet etti. Hz. Ebu Bekr zamanında, mürtetlerle savaşta, son gayretiyle çalıştı. Kumandan olarak, Umman ve Yemen'e gönderildi. Şam fethinde de bulundu. Yermük gazasında çok kahramanlık gösterdi ve şehit oldu. Radyallahu Taala Anh. 141 İmâm-ı Rabbanı, adı Ahmet'tir. Hindistan'da yetişen en büyük İslam alimidir. Alimlerin üstünü, vasılların reisi, harikaların kerametlerin masarı, sonsuz derecelerin camii, hakikat ehlinin Öncüsü idi. Hazret Ömer'in 28. torunudur. Hicretin 971. ve miladın 1563. senesi Aşure günü Serhend şehrinde tevellüt etti. Yüksek derecesinin en büyük şahidi Mektubat kitabıdır. Muhammed Masum'un talebesinden Muhammed Bakır Lahori Mektubat'ı Fârisî olarak kısaltıp, Kenzül Hidayat ismini vermiştir. 120 sahife olup, 1376, Mîlâdi 1957'de Lahor'da basılmıştır. Mektubat'ın, birinci cildinin Türkçe tercümesi, Mektubat tercümesi ismiyle, 1389, Mîlâdi 1968'de, İstanbul'da basılmıştır. Müceddidiye, Kadiriyye, Sühreverdiye, Kübreviye ve Çeşdiye büyüklerinin bütün kemalatına masar idi. Bedreddin-i Serhendi'nin Farisi Hadarat-ül kitabında ve Muhammed Haşimi Kişmi'nin Farisi Berekat kitabında ve Mektubat'ın Arabî tercümesi olan Dürerül Meknunat kitabının haşiyesinde ve Arabi Hadaiqu'l Verdiye'de kerametleri hal tercümeleri geniş yazılıdır. Mektubatın Faresisinin tamamı ve Berekat kitabı 1977'de İstanbul'da bastırılmıştır. Urvetül Vüska Muhammed Masumi Faruki'nin torunu olan Gülen Muhammed Masum'un talebesi Hacı Muhammed Fadlullah, kaddesallahu teala esrar aziz yazmış olduğu Umdetül Makamat kitabında İmam-ı ve üstadlarının ve talebesinin hayatlarını uzun bildirmektedir. Bu kitap farsîdir. Hindistan'da basılmıştır. Muhammed Fadlullah 1238 miladi 1823'te Kandihar'da vefat etti. Zade Ahmet Hilmi Efendi'nin İstanbul'da 1318'de basılan Türkçe Hadikatül Evliya kitabı da ı ve üstadlarının hayatını ve kerametlerini bildirmektedir. Mektubat'ın Farsî aslı ve Arabî tercümesi kısaltılarak Müntehabat ismiyle İstanbul'da ayrı ayrı bastırılmıştır. İmam-ı Hicretin 1034 ve miladın 1624. senesi, Safer ayının 29. salı günü vefat eyledi. Serhent'te, aile kabristanındadır. Kaddesallahu Teala TEĞALÂ SIRREHÜL-AZİZ 142 İmran bin Hasin Eshab-ı kiramdandır. Hayber'in fethi senesi, 7. yılda, Hudeybiye'den sonra fethedilmiştir. İmana geldi. Ondan sonraki gazalarda bulundu. hazret Ömer, fıkıh öğretmek için Basra'ya gönderdi. Abdullah bin Amir tarafından, Basra kadısı yapıldı. 52'de Basra'da vefat etti. Radiyallahu teâlâ anh 143 İzzettin Ali Ali bin Muhammed İbne Esir Cizri, Tarih kitaplarıyla meşhur olmuş bir alimdir. 555'te Cezire'yi İbn Ömer'de tevellüt, 630 Miladi 1232'de Musul'da vefat etti. Kamil adındaki tarih kitabı Adem Aleyhisselam'dan 628 yılına kadar olan olayları anlatmaktadır. Bu kitap Milad'ın 1866 yılında Hollanda'da Ladan şehr'inde on iki büyük cilt olarak basıldı sonra Mısır'da basıldı hesabı kiramdan yedi bin beş yüz hayatını anlatan Üsüdül Gabe kitabı tarih kitaplarının şaheseridir beş cilt olup Mısır'da vehbiye matbaasında, bin iki yüz basılmıştır kuç alimlerinden. Bedrettin Muhammed bin Yahya ve Muhammed bin Muhammed Kashkari 709 bu kitabı ayrı ayrı kısaltmışlardır. Semani'nin Kitabü'l-Ensap eserini kısaltarak ve düzelterek hazırladığı üç cilt bir eseri daha vardır. Her üç eserde Türkçe'ye çevrilmemiştir.